Teknolojinin karanlık yüzünden hepimizden hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir değişiklik yapalım dedik size. Bu sefer ben başladım. Ben Murat Lostar. Ben de Banu Zeytinoğlu. Ee, Murat'cığım madem bir değişiklik yaptık... ...devamı da değişik olsun diye düşünüyorum. Hep böyle karanlık yüzünden bahsederken... ...gel bugün böyle bir yenilikten... ...bir aydınlıktan bahsedelim seninle. Bahsedelim. Türkiye'de henüz olmayan... Hmm, ...fakat benim senin sayende bildiğim bir şey var. Elektronik fatura. Evet. Şimdi bu... Hafif aydınlık bir şey. <gülüyor> i̇yi bir şey. <gülüyor> Bu iyi bir şeyden bahsedelim. Elektronik fatura birincisi nedir? Tamam. Şimdi kelime anlamıyla baktığımız zaman işte normal bildiğimiz fatura denen şey elektronik e, ortamdaki halidir. Şimdi fatura dediğimiz şeyden ne anlıyoruz? Fatura bana iki şey ifade ediyor. Daha fatura bir tane bir şey. Sonuçta bir fatura kesen var bir tane de alan var. E, ama faturanın kullanımına baktığımız zaman bir... Belirli kurumlar çok sayıdaki faturayı düzenli olarak birçok bireysel müşterisine kesiyorlar. Bir de kurumlar arası fatura kesimi var biliyorsun. Örnek vermek gerekirse mesela elektrik idarelerinin, doğalgaz hepimize su faturaları her ay tüm evlere yollanıyor. Hı hı. Düşünsene ne kadar çok kağıt, ne kadar çok ciddi miktarda postalama, bunun bir yerden öbür tarafa yollanması, kuryesi gibi bir takım işler var. Bir de tabii buna fatura bize geliyor biz buna itiraz ediyoruz doğrudur yanlıştır zamanda ödüyoruz ödemiyoruz gibi bir sürü konular var. Bir de tabii kurumlar arasında diyelim çok büyük bir süpermarketi düşün onlara her ay tedarikçilerinden işte her gün ekmek faturaları geliyor su faturaları deterjan faturaları o süpermarkete binlerce fatura geliyor sürekli öyle değil mi? Evet. İşte bütün bu fatura işlemlerinin kağıt ortamından elektronik ortama geçirilmesi demek elektronik fatura. Peki ama şimdi aydınlığından konuşacağız. Benim aklıma hemen kötü kötü şeyler gelmeye başladı. Yok yok bugün aydınlığını konuşalım istiyorsan karanlık kısmını bir başka zaman konuşalım. Tamam. Ee, çünkü bak e, fatura denen kağıt işleminin elektronik ortama geçirilmesinin avantajlarını konuşalım. Yani Peki bu, o, bugünkü karanlık kısımlarını konuşalım. O zaman şöyle bunda ciddi bir şifreleme hatta elektronik imzanın e, uygulamaya tam geçmiş olması falan gerekiyor Tabii tabii Türkiye kadarıyla. henüz bu konuda hazır değil. Türkiye'de de bir kere bunun olması için elektronik imza vesaire gibi çözümler olması gerekiyor. Bir de elektronik fatura ile ilgili bir takım yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Türkiye bu konuda hazırlıklarını devam ettiriyor. Ama şimdiden kurumlarımızın buna hazır olmasında yarar var. Hı hı. Şimdi düşün fatura kesilecek. Faturayı, faturayı kesen kurumdaki birisi hazırlıyor. Bunu kağıda basıyor. Kağıda basarken printer'a takılabilir, doğru olabilir, yanlış olabilir, çift çıkabilir, ters çıkabilir, numarası tutmayabilir. Bir sürü terslik olabilir öyle değil mi? Evet. Ama en de sonunda değil, Düzgün bir fatura çıkar. Bu katlanır, bir zarfa konur. Bu zar kuryeye, kargoya, postaya verilir. Gideceği yere kadar gider. Burada çeşitli maliyetler var. Kağıt maliyeti harcanan kağıdı bir kenara bırakıyorum. Çok iyi pazarlamacısın. Evet dinliyorum. <gülüyor> Sonra o faturayı alan taraf... Hı hı. Faturayı geldi. Zarfı açacak. Bunu sisteme girecek. Sisteme doğru mu girdi? Yanlış mı girdi? Ne olacak bu işin sonu? Gibi bir şeyimiz ya, var. Bugüne kadar olan gibi olacak. Bir sürü olan sonuçta. şeyler olacak. Onlar gerilecek. Fakat bunun girildiğinden... ...yollayan tarafın henüz haberi yok. O yüzden yollayan taraf alan tarafa faturayı aldınız mı? Ödeme planına koydunuz mu? Ne zaman ödeyeceksiniz gibi sorular soracak. Yok almadık diyecekler bir daha gidecekler faturaya itirazlar olacak gidecek gelecek çok ciddi burada bir takım e, uğraşılar ve fiziksel olarak fatura kağıt işte iptal olursa geri gelecek iade faturaları gibi birçok işlem söz konusu öyle değil mi? Evet. İşte elektronik fatura sayesinde bütün bu mekanizma faturayı kesen tarafın programıyla faturayı alan tarafın programı arasında otomatik olarak akan bir bilgi haline geliyor. Yani bu e-mail'le ya da atıyorum o tarz bir e, sistemle faturanın gönderilmesi değil bu. Tabii yani e-mail'le dahi göndersen bunun da elektronik fatura olur ama tabii e-mail'den de iyi olanı senin, e, fatura, senin bilgisayarındaki fatura programıyla benim bilgisayarımdaki satın alma programı arasında bir otomatik haberleşmenin e oluşması şeklinde. Hmm. Elektronik veri alışverişinin olması. O zaman yolluyorsan ben senin de aldığını nasıl olsa görüyorum orada itirazım varsa hemen ilk etapta yapıyorsun. O benim hesabıma yapıyorsun. geliyor ondan sonra ben buna itiraz ediyorum. İtiraz ettiğim ya da kabul ettiğim bilgisi aynı kanal üzerinden sana hemen bilgisi geliyor. Burada hiçbir işte bir sürü ağaç kurtarıyoruz bir sürü postalama ve oradaki kayıplar vesairelerden kurtarıyoruz gibi çok ciddi bir avantajımız oluyor. Ee, o faturayı... Düşün ben her gün binlerce fatura alan bir kurumda olsam o faturayı girme işinden kurtarıyorum. Tabii yanlış girmesi doğru girmesi gibi konulardan da bayağı bir, bir ciddi avantajlarım ortaya çıkıyor. Peki bunu şu anda kullanan e, ülkeler hangisi? Avrupa Birliği'nde genel bir e, kullanım yavaş yavaş yaygınlaşmış durumda. Çünkü Avrupa Birliği'nde bir e, şey var e, kararname var. Bu kararname kısaca şunu söylüyor diyor ki. Gerekli ihtiyaçlar sağlandıktan sonra bir evran kağıt haliyle elektronik hali arasında bir üstünlük söz konusu olamaz diyor Avrupa Birliği kararı. Dolayısıyla biz kağıtta olması gereken bilgileri, kağıtta olması gereken güvenlik unsurlarını, kağıtta olması gereken mekanizmaları elektronik ortama taşıdığı anda herhangi bir Avrupa ilkesi otomatik olarak bu elektronik fatura yerine geçmeye başlıyor. Bu konuda özellikle il ilerlemiş ülkeler tabii ki birçok konuda olduğu gibi Avrupa içinde de birçok konuda olduğu gibi kuzey ülkeleri. İsviçre oldukça hmm. Afrika Birliği'nin üyesi olmadığı halde bu konuda gelişmiş durumda. E, İsviçre'de elektronik imza kullanımı var mı yaygın bir şekilde? İsviçre'de elektronik imza e, ya bağlı olmak zorunda değil elektronik fatura ama evet onlar da özel şifreleme, kullanma, özel şifreleme mekanizmalarıyla bu iş yürüyor. Aslında bu EFT'ler de bir şekilde fatura olmasa da fon transferi de yani belki onun gibi bir sistem aslında. Doğru. Para transfer eder gibi fatura transfer ediliyor. Burada bir takım aracı kurumlar olması mümkün. E, çünkü diyelim sen fatura gönderiyorsun bana işte sen diyorsun ki ben gönderdim ben diyorum ki ben almadım. ...aracı bir kurum bu faturayı alıp üzerine zaman damgası basıp bana yollayabiliyor. Dolayısıyla biz şeyi karşılıklı e, mutabakatımızı üçüncü kurum sayesinde sağlayabiliyoruz. Anladım. Bunun ama Türkiye'de oluşması için bayağı bir zaman var. Henüz önümüzde bir kadar bir süre var fakat bu da tabii önemli gelişmeler. Türkiye'de benim bildiğim, farkında olduğum e, elektronik fatura konusundaki e, tek uygulama... E, ...ayda kaç tane basıyordur... ...Türksel ayda kaç tane fatura basıyordur... ...herhalde 15-20 milyon civarında olsak... ...üstüne yani 15-20 milyon... ...adet A4 sayfası kağıt... ...her ay ikinci nüsse olarak... ...yani müşterilere gönderilmeyen nüsse olarak... ...basılıyor ve bir yere arşive konuyor... ...ne kadar büyük bir kayıp değil mi? Evet... Ki bize gelirken de bütün aramalarla bilmiyorum sana kaç zarfa geliyor ama bana bayağı bazen iki kere yani iki zarfa koymaksızın da kalmıyor. <gülüyor> ben Türksel benden şikayetçi olabilir yakında. Tabii düşün bir kaç zarfa. Tabii o bütün detayı ikincin olarak basmaları gerekmiyor Allah'tan. Evet ama benim için yeterince basıyorlar. yani Ben ciddi bir ağaç katiliyim ister istemez. Peki, söyleyecek bir şeyim yok ama bildiğim kadarıyla Türksel özel bir anlaşmayla ikinci nüshaları kağıda basacağına CD'ye basıyor. Hı hı. O yüzden çok ciddi bir, hiç olması ikinci nüshalardan bir kağıt tasarrufu söz konusu ve tabii enerji tasarrufu, bir sürü mürekkep tasarrufu ne istiyorsan ödeyeceğim. Bir de yani tozlu arşiv odaları. Hem de nasıl? Bütün bunlar için. Evet. Tabii bunun ben ister istemez sen bütün bu güzellikleri anlatırken ama bugün söz verdim şeytan avukatlığını yapmayacağım. Kafam bir tarafı sürekli bizim bu karanlık tarafla ilgili çalışıyor. Onda haftaya ee, konuşalım isterseniz. Onda gerçekten haftaya konuşalım. Olmasa da başımıza yakın bir zamanda gelebilecek bir kolaylıkla ilgili en azından kulağımızda bir dolgunluk olur diye. Tabii düşünüyorum. bunu bir de özellikle bu programı işlerken şunu da düşündüm. Buradaki hedef kitle hem elektronik faturayı kullanıcılar hem de elektronik faturayı kendi kurumlarında uygulamak isteyen kişilere de hitap ediyoruz. Tabii. O yüzden bunu yarın öbür uygulamak isteyenlere aman şunlara dikkat edelim diye haftaya konuşalım. Tamam peki. Böylece bu haftaki programımızın sonuna geldik. Haftaya çarşamba tekrar görüşmek dileğiyle ben Banu Zeytinoğlu. Ben de Murat Lostar. Hepimizden hepinize iyi akşamlar. Ve teknik yönetmen arkadaşımız Erdem Esetoğlu da... Bizimle birlikte. Güvenli günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.